Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Merhaba Özcan abi. Merhaba Coşar, nasılsın? E, i̇yiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Ayrı şehirlerden şimdi şey konuşuyoruz. Evet, evet. Ee, teknolojinin yardımıyla hep yüreklerimiz ve e, yüzlerimiz bir arada kalıyor ama. Şimdi evet. bu hafta e, hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü çok görkemli ve engin bir konu. Ve olabildiğince seni konuşturabilmek için zamanı iyi değerlendirmeye çalışacağım. E, bugünkü masalımız Balıkçı ve İflit'in öyküsü. E, bu Balıkçı ve İflit'in öyküsündeki büyük senin terminolojinle kalın soru işaretimiz ve görkemli ve engin e, sorumuz, neden yaşıyoruz? Şimdi ben e, izin verirsen çok kısaca yine masalı özetlemeye çalışın dinleyenlere, izleyenlere. Ondan sonra da senin yorumlarını alacağız. E, şimdi e, yıllarca çok fakir yaşamış bir balıkçı var. Bu balıkçı e, her gün e, balık tutmak üzere e, öğlen saatinde deniz kıyısına gidiyor ve ağını fırlatıyor. Ve bu ağını sadece dört kez fırlatıyor ve dörtten fazla fırlatmıyor ve balık tutarsa tutuyor, tutmazsa geri dönüyor. Bu şekilde yine bir evet. deniz kıyısına gittiği zaman ağını atıyor ve böyle çok ağırlaştığını ağının fark ediyor. Ve soyunuyor, içine giriyor, çıkaramıyor çünkü ve e, işte büyük bir güçlükle çıkarttıktan sonra şunu fark ediyor ki bir eşek deşi yakalamış. Evet. Ee, orada bir takım dizeler bir takım e, çok güzel şiirler vesaire var biz gerekirse sen bunlara girmek isterse onları daha detaylı açarız program kalanında ama e, bu eşek alakalı kendisinin talihsiz olduğunu düşünerek e, ağını eşşekleşinden kurtarıp tekrardan e, ağını atıyor ikinci kez ikinci kez attığında ise yine böyle ağırlıkla karşılaşıyor yine giriyor çıkarmaya çalışıyor çabalıyor ve bir bakıyor ki çamur ve kum ...büyük bir çamur ve kum kütlesini çıkarmış oluyor. Yine çok talihsiz olduğunu düşünüyor vesaire. E, bundan sonra da tekrar üçüncü kez atıyor. Üçüncü kez attığında... krik testi ve cam parçalarına takılıyor bu sefer de. Yine balık tutamıyor. Yine hayıflanıyor. Burada yine çok güzel dizeler var. E, bu dizeleri istersen detayına gireceğiz. E, ondan sonra... ...ya nedir bu talihsizlik vesaire... Artık son kez atıyorum. Üç kere de attım. Bu son olacak deyip son kez atıyor... Bu sefer çok ağır bir şey olduğunu keşfediyor. Yine bir büyük bir kaya hesaplandığını düşünüyor. Oraya gidiyor kurtarmaya çalışıyor. Soyunuyor giriyor suya. Tekrar çıkarırken bir bakıyor ki bakır sarı ağzı mühürlenmiş bakır bir e, küp var. Ah tamam diyor. İyi diyor. E, bu küp diyor 10 dinar eder diyor. Ben diyor e, bunu satarım pazarda. Eee bunu diyor ama kimse e, bırakmadan önce ben bakayım içine. Ve e, bıçağıyla e, o mühürü kırıp, açıp, e, ters döndürüp, vuruyor. Hiçbir şey çıkmıyor, çıkmıyor. Ve sonunda bir toz bulutu, bir dumanla beraber e, bizim meşhur ifrit karşımıza çıkıyor. Bu ifrit e, diyor ki, e, evet diyor beni kurtardın ama diyor ben seni öldüreceğim diyor. Evet. Ee, tabii buna çok şaşırıyor ben diyor senin hayatını kurtardım ne, ha, neden böyle bir şey hak ettim ben böyle bir şey hak etmiyorum ben sana iyilik yaptım seni kurtardım diyor o da diyor ki o zaman dinle diyor benim hikayemi ee, balıkçı diyor ki o zaman tamam bir önce kısa kes Bunların ne demek olduğunu sana anlatacağım bize ee, ve çok kısaca şu öykü anlatıyor bu ee, Davut'un oğlu Süleyman Peygamber'e karşı bundan binlerce yıl önce ya da yüzlerce yıl önce e, karşı çıkıyor. Bir e -cinli olarak, zaten o zaman da o öyle bir cinmiş, e-cinniymiş. E, etmiyor. Yani peygamber olarak itaat etmiyor. Olarak itaat, evet. itaat e, itaat etmediği için de böyle bir cezaya çarptırılıyor. Bir bakır küpün içine mühürlenerek bu Hazreti Davut'un... Sıkı, sıkıştırıyorlar. sıkıştırıyorlar içi, e, denize atıyorlar. Denize atıyorlar. Denize atıyorlar. Sonra o da kendi kendisine diyor ki, yüzyıl e, sonunda beni, yüzyıl geçiyor. Beni kim kurtarırsa onu servete boğacağım diyor. Kimse kurtaramıyor, kurtarmıyor ya da. Sonra bir 100 yıl daha kalıyor. Yeren giden olmuyor. Yeren giden yani. olmuyor, evet. E, kimse rastlamıyor ya da, bilmiyoruz. E, artık bahtın o, o oyunları ona. Y 100 yıl daha kalınca kim kurtarırsa toprağın definelerini vereceğim diyor. Bütün definelerini toprağın ona vereceğim diyor. Yine gelen giden olmuyor. Sonra bir yüzyıl daha bekliyor. Yüzyıl kaldıktan sonra ya beni kim kurtarırsa onu dilediği istediği üç şeyi vereceğim ona diyor. Yine bununla ilgili bir şey gelen giden olmuyor. Bunu da bu da olmuyor. Kurtulamıyor. En sonunda diyor ki dört yüzyıl geçiyor. Ya diyor beni kurtaracak ilk kişiye o öldüreceğim ama. Ona ölme seçimi ölümü seçme fırsatı da vereceğim diyor. Ölümün sen... biçimini ona evet. vereceğim. Biçimini, evet. Evet. Yani Öyle... İlginç, bence burada birazcık olum. Yani çok önemli, ilginç bir şey. Yani, e, öldüreceğim ama e, ölme biçimini de o karar verecek. Bu da, bu ne anlama geliyor? Ben de merak ediyorum. Evet, evet. Sen zaten anlatacaksın bize. Ya sen de bize anlatmazsan kim anlatacak? <gülüyor> Şimdi bizim e, burada e, sonra ya diyor. Bak diyor ben sana diyor işte iyi haber getirdim diyor ifrit balıkçıya ölümünü müjdeliyorum diyor ama nasıl öleceğini karar vereceğim diyor ya diyor öyle şey mi olur diyor ben ne yaptım bak diyor bu zaman, o zaman bu sefer balıkçı bir kurnazlık düşünüyor ya diyor ben diyor bunu diyor tekrar diyor bir küpün içine sokmayı deneyeyim Kurtulmaya çalış ee, diyor ki ya sen diyor elinin ayağın sıymayacağı bir küp'e bütün vücudunla nasıl giriyorsun giremezsin diyor ben diyor inanmıyorum ya inan nasıl inanmazsın diyor bak göstereyim diyor ifrit İçine giriyor. Bu da mühürü tıkıyor. Tıkadıktan sonra bak diyor seni elime geçirdim. Ya diyor sen beni bağışla. Yapma, etme derken ee, ifit diyor ki ben seni diyor bak beni buradan çıkarırsan servete ve iyiliklere boğacağım. Beni buradan çıkar diyor. Görürsün diyor. Ve tabii ki bunun tabii ne anlama geldiğini yine seninle konuşacağız. Balıkçı dayanamıyor ve çıkarıyor. Ve ee, başlarına gelecek olan daha katmanlı hikayeleri devam eden bir masal. Bu masalda 3-4 katman birden var. Çok da güzel ve merak edenlerin bence bunları okumasını tavsiye ederiz. Ama biz ana masalı burada keselim istiyorsan. Sen ekleyeceğin başka bir şey yoksa ve geri dönüp daha sana sorularımı sormaya başlayabilirim. Evet. Bir şeyim yok aslında. Yani sorumuzun aslında altını çizmekte fayda var. Çok büyük ve kalın soru insan insanların e, böyle kalın sorunları olması lazım. Binlerce, milyonlarca sorudan önce e, soru işaretini kalın olarak görüyorum ben. Şimdi e, onlardan, o sorular e, bizim hayatı, e, anlamı, neden yaşadığımızı, neden mutlu ya da neden mutsuz olduğumuzu e, bize verecek e, sorulardı. E bu sorularla hiç karşılaşmıyoruz aslında. Bu da tuhaf geliyor. Yani çok önemli. Neden yaşıyoruz sorusunun ilgili açık oturumlar pek yapılmıyor ya da reklamlarda neden yaşıyoruz? İşte bunun için yaşıyoruz. Fındık kalıfları soruları falan. Neden, tüke, reklam... neden tüketiyoruz soruları genelde soruluyor. Evet. Tüketmeliyiz. Bu, evet. Ya bu soruların ya da bu soruları herkese ilgilendiren bir soru belki de. Bir, bir üniversitenin, bir doktora bölümünün bir zir, jüriyesinde bir felsefe anlatısı olarak kalabiliyor. Günlük insanların sanki sorunu değilmiş, önemli değilmiş gibi geliyor. Bir de böyle bir bence paradoks var. Çok büyük kalın soru, neden yaşıyoruz? Aslında herkesi ilgilendiren bir şey. Bütün seni, beni ve ben, herkesi. bu sorunun yanıtını, şu veya bu e, bilgi kişiler verebilecektir. E, senin belki bununla bir görüşün vardır, benim vardır. E, Sıfır bu görüşleri söylemek üzere e, iş yapan kişiler vardır, düşünürler vardır ama bizim düşünürümüz Şehrazat. O bizi anlatıyor, o mülküsü bize. E, o yüzden de bin yıldır, iki bin yıldır anlatılıyor belki daha da fazla en çok dene, sınanmış denenmiş bilgi de bu. O yüzden buna değer veriyoruz. Bundan önceki programlarda olduğu gibi bundan sonra da bunun altını bir kez daha çizelim. Herhangi bir bilgiden söz etmiyoruz. Binlerce yıldır doğru kabul edilmiş bilgiden kabul söz ediyoruz. İkincisi bir sürü bilgi var. Bundan söz edilmiş ne önemlidir, hayatta nedir önemli olan bir de bundan bahsediyoruz. Peki belki o zaman ben şimdi e, çok sağ ol bu hatırlatmalar için çünkü bence zaman zaman bunu tekrar etmekte fayda var. Masalların bir yazarı yok, masalların belki derleyicileri tercüme olabilir? Masallar insanlığa ait bilgeliğin aslında e, aktarılmış şekilleri. E, o yüzden de bence hayata dair, yaşama dair, gerçeğe dair bütün ipuçları burada var. O gözle bakılırsa, o gözle o entelektüel seviyeyle bakılırsa. Şimdi ben masada geri dönüp neden yaşıyoruz'un soru işareti olan birkaç tane sembol var. Onları bize açıklamanı rica edeceğim. Birincisi evet. balıkçı neden on kez, neden iki kez, neden yüz kez değil ya da balık tutuncaya kadar değil de dört kez ağını denize atıyor. Niye dört? Ee, dinleyicilere bir Arada altını çizmek istediğim şeylerden biri de bu. Ee, bin Bir Gece Masallarının e, en önemli özellik, özelliği e, niceliği görünmeyen niteliği betimlemiş için anlatıyor. Burada da ona bakalım. Dört bir şey anlatıyor. Bize bir şey söylüyor. Görünmeyen niteliği evet, nicelikle anlatıyor. Evet. Yani no. e, görünmeyen bir nitelik var. E, her şeyi göremez. Dördüncü boyut diyelim biz buna. İlle de felsefe kavramı kullanacaksak, onlardan biri, dolayısıyla biz dört, niye üç, değil de dört, aslında bile üç rakamı var e, orada, e, bunu düşünmemiz gerekiyor. Nedir? Dört defa atıyor. Evet, nedir? Niye dört? Bir, dört, dört deyince benim e, eskilerin değişili aklıma, yeni değişir usuma değilim. E, ben yazarken o sözcüğü kullanıyorum, Türkçe olsun diye. Yani e, çünkü bizim dilimiz e, felsefeye e, kavramsal düşünceye çok uygun fakat bunu çok da fark etmiyoruz, ve uygulamıyoruz, o yüzden de yazarken e, bunu bir işletim sistemimizin bir parçası olsun istiyorum. Evet. E, evet. Dört. Dört. E, dört diyince zaten e, arın kendisi de dört kenarlı ve e, dört kenar Bana matematiksel bir, zaten matematiksel bir, bir şeyden seyrediyoruz. Şu kavram çağrıştırdı. İlk okuduğumdan beri böyle bir şey. Matris diye Türkçe bizde de var. Matriks diye İngiliz insanında var. Öyle bir şey ki matrix, yani matematiğin de çok iyi değildir ama... Bu için e, kapı patlatmaya çalıştım. Böyle bir şey değişince öbürleri de değiş. Her şey birbirini belirliyor, değiştiriyor. Dört kenar evet. olan bir şey. Bir bütünü ee, tamamlıyor o dört. Doğru mu? Evet, bütünü tamamlıyor. Dolayısıyla bunu anlatıyor. Ee, bir, o bütünün parçalandığında, bir araya gelmediğinde bir şeylerin eksik olduğunu bize betimliyor. Bugün çok çok da e, bunu Yaşıyoruz, e, duyumsuyoruz. E, onu söyleyebilirim diye şimdilik başlayayım. A, ama e, ilk attığında bir, ölü bir eşek var. E, evet, şimdi onlara geçeceğim o zaman Evet, evet, şimdi, evet, de, evet. Sence e, birinci... Bir geçeceğim, ağın içinden çıkanları... Evet, ağın içinden çıkanları... Yani, atıyoruz ağa, Eşek evet. çıkıyor. Eşek deşi sence ne demek? Neyi sembolize ediyor? Ee, niye bir katır eşik, değil, yani niye bir... At değil, niye bir deve değil de eşek e, Aslında eşik vurgulayıcı bir imke. E, ata göre yani görkemi daha düşük. Daha böyle hammallık, çok bedensel bir şeyle e, simgeliyor, betimliyor. E, daha önceki konuşmalarımızı anımsarsak, tinsel e, olan e, ya da düşünsel olan şeyin, Önem, önemini vurgulamaya çalışıyor. Sadece beden, sadece maddi e, servet e, önemli değil. Tinsel e, olan, düşünsel olan daha değerli. Kavramsız olan daha değerli. E, diye bunları vurguluyordu. Peki. Halb bir, evet. Özür dilerim. O eşekle ile ilgili söylemek istediğim bir şeyler daha var mı? Yoksa şu çamur ve kumu neyi sembolize edeceğim? Eder diye soracağım. Ama eşeği bitirmiş mi? Affedersin, araya girdim. Yok. Yok. E bir, iki, üç, ya, yaklaşık evet. dört kez yaptığın, ya, yaptığına göre, e, anlattığına göre e, bana kalırsa e, yani dört mevsimi, e, dört yönü, e, dörtle bağlantılı e, yaşamsal önemdeki pek çok şeyi anlattığı gibi o matriz dediğimiz her şeyin her şeyi etkiledi, herkesin her şeyi etkilediği binbir gece masalların birinci öyküsündeki e, yaptığımız her şey e, evrende diyelim, e, dünyada sonuç yaratır. Bunu betimliyor diye düşünüyorum. E, bugün Peki. deniz evet. e, denize atıyor ve denizlerin e, halini biliyoruz. E, son işte bir, bir aydır belki yaşıyoruz. Evet. Marmara Denizi'nin öldüğünü, can çekiştiğini, Marmara Denizi'nin bir kova, bir kova su olmadığını, yapay bir şey olmadığını, içinde canlıların, bitkilerin, balıkların, diğer canlıların yaşadığı bir canlı olduğunu görüyoruz ve çaresizce izliyoruz. Çünkü bu konularda sorumlu olanlar, yönetici olanlar, eriş sahipleri, e, ülkeyi ve insan insanları yönetenler sorumsuzca davrandıkları için geçmişte ve yakın zamanda davrandıkları için bunu yaşıyoruz ve bize de çok tuhaf bir şekilde biz bilinçli olarak bunu seçmedik ama bunu anlatacaktık ama bu olay bizim önümüze geldi evet. e, deniz salyası önümüze geldi bize e, yaşamın başlangıcının deniz olduğunu hatırlattı. Zaten ee, bu masalda da aslında böyle değil mi? Yaşamın başlangıcına atıfta bulunuyor. Belki bu evet. çamur ve kum da da belki bu hani ilk yaratılma, yaratılışla ilgili bir gönderme olabilir. Değil mi? Çamur ve evet, kum. Evet, Sonra evet. Sonra zaten çukurdan ki... kaynaklanıyor. Bu bilgi, evet, denizden çıkıyor. E, yaklaşık 4 milyar küsür yıl önce biliyorum ben bunu. Denizin derinliklerinden biraz sıcak olması gerekiyor. Volkanik derinliklerden çıkıyor. Bu bilgiye sahipler Evet ee, abi, bir, bir gece bunu anlatıyor şimdi orada o zaman son sebolden sonra hemen şu şeye geçmek istiyorum bu kırık e, testi ve cam parçaları da e, bu yani bu bir, bir takım şeylerin işte yeniden bir yere gelmemesi işte bozulan şeylerin geçmiş zaman evet, evet, bunu evet. bunu söyleyebiliriz ama asıl önemli evet, de... çok Evet çok önemli bir şey söylediğin evet. şey gerçekten de dağıldığı zaman onu bir daha şey yapamıyoruz. o çömlek. E, Yeriz içinde söylenmiş. E, bu, şey, aslında içinde şun, şunun içinde söyleyebiliriz, bir kalp içinde aslında böyle. Aslında hani evet. bu parçalanmış, kırılmış bir kalbin de onarılması neredeyse imkansız gibi. Evet, Son o, yani aynı şekilde, tinsel olarak her şey öyle. Evet. Her şey öyle, evet. E, dördüncü seferde de asıl işte ifritle karşılaştı. İzleri kalıyor en azından. İzleri kalıyor, evet. <gülüyor> Sarı bakır ve mühürlenmiş bir küp. Yani burada zaten sen biraz önce bahsettin mi, birinci masaldı da herhalde şey olan bu e, yani herkes yaptığı ve yapmadığıyla sorumludur. Evet. Birbirine evet, etki. Evet. Şimdi ben o zaman sadece hani biraz daha e, şöyle bir şey. Bu programı sıkıştıramazsak devam ederiz gelecek hafta. Hiç önemli değil. Ama evet. hani senden e, şunu anlattığını rica ediyorum. Bu programı sığmazsak gelecek hafta devam ederiz. Şimdi buralardan yola çıkarak bu dördü bize tamamladın. Evet. bütün bir, bir bir şey var gözümüzün önünde ama şimdi dinleyici hala soruyu olabilir kendisine neden yaşıyoruz evet. Özcan neden yaşıyoruz bize söyler misin ne diyor burada ifrit ne anlatıyor evet. bu adam niye evet. beni kısa kesiyor niye kısa kesiyor niye ifrit müjde veriyor ölümü nasıl ölümü nasıl bir müjde ki bir insana bize biraz bunu anlatır mısın? Evet. Yani bir, bir kere büyük soruyla karşılaştık ve bu, bu karşılaştığımız soru e, denizin içinden çıkıyor. E, bu, bu soruyu kendimize fısıltıyla da olsa da soracağız. Fakat belki önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da aylarda e, bunun yanıtı için daha ciddi bir yaşama e, geçeceğiz diyebilirim. Şu, bu bize aynı zamanda... Yaşamın anlamını veriyor ve bu büyük soruyu bilmediğimiz zaman yaşamı anlamlandıramıyoruz. Çok yapay, e, tatsız, e, katmansız, tek boyutlu e, bir yaşam, yaşamın takipçisi olmakta kendi yaşamımız bile olmuyor. E, Habire ki bu soru bizim e, şöyle bir şey, şöyle bir soyutlama yapalım. Evrende e, dünyayı demeyelim henüz dünyada bir yaşam var sadece yaşamın olduğu, ölümün olmadığı bir şey var mıdır? Ya da sadece ölümün olduğu, yaşamın olmadığı bir şey var mıdır? Bu ikisi birbirine bağlıdır. Bizim yaşama arzumuz, hevesimiz, yaşamı güzelleştirme, sanatsal olarak da güzelleştirme çabamız, bütün bunlar edebiyat yapma, resim yapma, heykel yapma, fotoğraf, sanatsal, çekme. fotoğraf çekme, sanatsal yerleştirme sanatı, soyut sanat, e, soyut sanat Joseph Beuys, e, aklınıza kim geliyorsa ya da e, Malevich, e, e, gerçek üstüler, gerçekler, tamamen bunu anlatıyor. Eğer olmasaydı e, hem e, bu, bunun anlamlandırma için bunu anlatıyoruz, hem de e, anlamı çeşitli biçimlerde e, sunuyoruz. Bütün e, yaşamın gölkemiği, işte e, o ee, ölümlülüğün varlığında. Biz bunu biliyoruz ve e, bunu anlatıyoruz. Bundan dolayı yaşıyoruz. Olmasaydı, ölüm olmadığını farz Bir soyutlama yapıyoruz. Ee, yani 300 yıl, 500 yıl bir soyutlama olabilir ama hiç olmadığını düşün. 300 yıl yaşadım Hiçbir şey yapmayız. Yani eylemsizlik olur. Hatta şöyle örnek verirdim. Ben şimdi onu anlatıyorum. Eskiden böyle Vapurla karşıya çok sık geçtiğim zamanlarda diyeyim. Adaya gittiğim zamanlarda, adada yaşadığım zamanlarda. Eee karşıya karşıya atlarken yani vapuru atlarken bile dikkat edersin. O dikkat farkı orada daha belirgin. Aslında hep onu fark ederek yaşıyoruz. Olmadığında dikkat bile etmez. Kafamız kafamızı bir yere çarptığımız zaman bile önemsemeyiz. Demek ki bu hem bedensel özen hem de zihinsel özen halinde ee, biz bunu yaşıyoruz. O, o varlığı zaman, yaşıyoruz. Özel ben bizim evimiz şöyle bir kendi anladığımı dinleyicilere de senin acılarınla evet, e e miyim? Evet. Özetlerimiz demey çünkü e, ben de sonuçta seni dinliyorum programı aynı ne? anda yaparken şimdi bu soruluy aslında e, bu, bu soru balıkçıya sorulurken ya da söylenirken aslında balıkçıya bir anlamda da hatırlatılıyor yani evet. Öleceksin. Evet, ve, evet. ve müjdesi bu aslında adam yani evet. hatırlatması müjde bir de daha büyük bir müjdesi ve iyi haber diyor buna seçeceksin evet. aslında en büyük evet. merakımız hayattaki meraklarımızdan bir tanesi nasıl öleceğiz yani niye yaşıyoruz? Evet. aslında tersten geldiğimiz zaman nasıl öleceğini merak etme kimse var mı bunu biliyoruz bile öleceğimizi evet. ya ben nasıl öleceğimle hiç düşünmemiş bir insan olduğunu sanmıyor. hatta birkaç kez bunu düşündüm uçakta uçarken yolda sen vapur örneğini verdin aslında ifrit bize şunu hatırlatıyor senin yaşamanı ee, anlamlandıran anlamlı hayata geçiren şey işte... nasıl öleceğin nasıl yaşayacaksın evet nasıl öleceğin nasıl yaşayacaksın yani Yaşadındır. aslında evet yani evet. son nokta önemli değil yani sen aslında evet. ölüm olduğu için yaşamını görkemli kılıyorsun dolayısıyla e, görkemli olanın fark ettiğinde yaşıyorsun yoksa e, bir e, kağıt oluyorsun bir gerçek olmayan bir insan oluyorsun hatta yaşamıyorsun yani bunu mesela e, daha çok işim gereği coğrafya dergisi yaptığım için o dağcılıkta falan hissederdik. Böyle e, orada daha dikkat ederek adımını atman gerekiyordu. Yani denize düşmekten daha tehlikelisi. Başıma da gelmişti birkaç kişi. Gözümünün hasta kurtardığım insan da olmuştu. Yani bin metrelik uçuruma düşebilirsin. Yani orada adımın daha da oluyor. Adım atmak önemli. Aslında bu adım atmak denilen şey e, yaşamı hissetmek. Evet. E, i̇şte bunu her şekilde silebilirsin. O adım e, eline bir fırça almak olabilir, bir şiir yazmak olabilir, e, bir fotoğraf çekmek olabilir, çocuğa bakmak olabilir. Evet, hepsi olabilir. Hepsi yani e, katman sonuç katman, evet, evet. Katman katman, coşkulu bir yaşam olabilir. Coş, o zaman susuzluk bile, onu hissetmek bile bir coşku. Ee, Özcan tamam. abi, şimdi bu haftaki süre doluyor ama doldu değil hatta. Şimdi e, sana, ben de ifit gibi opsiyon veriyorum. <gülüyor> Bu konuya devam. <gülüyor> <gülüyor> sen sen e, e, da şey. çok ciper bir e, iftiracı oldun. <gülüyor> evet, evet, afedersin. İngilizcesini <gülüyor> mut. Seçenek veriyorum. Seçenek veriyorum. Seçenekler. <gülüyor> bir, bu, bu konuya devam edip, aslında bu konuyu masal ve felsefe mi bağlayalım? Bu konu üzerinden devam etrafta. Ya da insanın şu anda durumu düştüğü durumu anlatan e, aç gözdülük ilgili masalını yapalım. Çünkü neden bunu soruyorum? Bir, bir, bir, bir şey için açayım hemen. E, bu masalda e, bize neden yaşıyoruz'un sorusunu verirken ilk masalda da, bundan bir önceki masalda da, Tacir-i de, de nasıl yaşamalıyız'ı bize anlatıldı. Yani yaptığın her şeyden ve yapmadığın her şeyden de sorumlusun. Neden yaşıyoruz'u burada cevaplarken, şimdi onun alt kategorilerine geçeceğiz işte. Açgözlülük, vicdan vesaire. Ama istersen bu masalların felsefesi üzerine dinleyiciler de e, merak edeceğini düşünüyorum. Buradan masal ve felsefeye bağlıyım. Bu felsefeye bağlı. Yani daha evet. geniş anlam. sonra açık közülüğe geçeceğiz. Masal biraz küçümseniyor. Yani yaşadığımız çağın trajedisi ve sebebi yani şu anda yaşadıklarımızın sebebi yani herkes işte coşar kulaksız konuşunca önemseniyor ya da özlem size konuştukça önemseniyor. Ee, yani filozoflar var e, fakat bir de ee, şu ana kadar anlatılan e, masallara bunu, bunu önemsemiyor insanlar ama yani sadece bunu da işte çocuğunu anlatsın e, o zaman yani, ya da Özcan ya da şey başka şey kimse, Bu yani, çocuk meselesine evet. falan o zaman biz gelecek hafta evet. çocukların evet. algısı onların dördüncü boyutta evet. daha bizden evet, oluştu evet. buna çünkü vaktimiz yetmeyecek Zaten bizden daha akıllılar var. yani bir evet. atılları daha fazla evet. bir boyutları daha fazla ne yazık ki öyle Belki evet. masallarla onu kapatabiliriz. Evet. Vallahi Küçük Fransa'daki şeyi de hatırlayalım. Hepimiz bir gün çocuktuk ama maalesef bunu unutuyoruz diyerek bu haftayı sonlandırmamız gerekiyor. Vaktimizi açtık. O zaman gelecek hafta hem bundan bahsetme devam edelim hem de masal ve felsefe üzerine genel konuşalım. Olur mu? O zaman bu haftalık da bizden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.